Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin beşinci yılıydı. Benim Mustalik seferi gerçekleşmişti. Bu gaza sonrasında son derece önemli olaylar yaşanmıştı. Hemen savaşın sonrasında muhacirle ensarın Karşı karşıya gelmesi vardı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey fitne fitilini yakıyordu. İki sahabe arasında cereyan eden tartışma kısa zamanda büyüyor ve topluma En Ensardan olan sahabe ey ensarı topluluğu diye yardımlarını istiyor. Diğer sahabe de bir muhacir olarak ey muhacirler diye sesleniyordu. Böylece müminler gergin, soğuk bir ortama giriyorlardı. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde süratle geliyor, yapılanın cahiliye olduğunu, kavmiyetçiliğin cahili bir duyuş, düşünüş olduğunu beyan ediyor ve müminleri sulh ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tartışma olurken yetişiyor, ve onların yaptıklarının bir cahiliye olduğunu, oysa İslam'ın en temel ilkesinin cahiliyeyi ortadan kaldırmak olduğunu ve müminlerin nasıl oluyor da tekrar cahiliyeye ilişkin hallere düşebildiklerini beyan ediyordu. Tartışma ilerleyince iki sahabe kendi grubunu, kendi ırkını, kendi bölgesinin insanını çağırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu çağrıyı cahiliye çağrısı olarak nitelendiriyordu. Zira bu çağrıya koşanlar haklının, haksızın, zalimin, mazlumun kim olduğunu bilmeden sadece grup taassubuyla, sadece kavmiyetçilik duygusuyla hareket ediyordu. Peygamber Efendimiz bu hareketi, bu tutumu cahiliye diye tanımlıyordu. Böylesi bir algıyla hareket edildiğinde Yeryüzü bozguna verilirdi Yeryüzü fitne coğrafyasına dönerdi Zira böyle bir anlayışta Haklı kim, haksız kim sorulmuyordu Doğru olan ne sorulmuyordu Güçlü olan egemenliğini koruyordu İnsan hakkı, toplumun hakkı çiğneniyor olabilirdi Bu vahim durum Otur tür düşünüş içinde olanların aklına bile gelmiyordu. Böylesi bir anlayışta adalet nasıl vücut bulabilirdi? İnsan onuruyla, şahsiyetiyle, dürüstlüğüyle böyle bir toplumda nasıl yaşayabilirdi? Olayın arkasında münafıkların reisi Abdullah bin Übeyin olduğu biliniyordu. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den o münafığı öldürmek için izin istiyor, Peygamber Efendimiz ise izin vermiyor, şöyle buyuruyordu. Hayır, hayır ya Ömer, bu hareket doğru olmaz. İster misin ki her tarafta Muhammed arkadaşlarını öldürmeye başladı desinler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam izin vermiyordu. Zira işin iç yüzünü bilmeyen toplum ve toplumlar Böyle bir olayda İslam'dan uzak durmak isterlerdi. Sanki İslam'ın bağrında karanlık bir güç varmış gibi derin bir yanılgıya neden olurdu. İnsanlar dalga dalga İslam'a gelmesi beklenirken, istenirken böyle bir öldürme olayı İslam'a gelişi durdururdu. Böyle bir durumsa İslam'ın tabiatıyla asla uyuşmazdı. İslam, insanlığın en şeffaf bir hayat tarzıydı. İnanç sistemiyle, o muhteşem tevhid anlayışıyla insanlığa arı duru bir inanç öğretiyordu. İnsanlığa sunduğu hayat tarzı salih bir hayat tarzıydı. Tertemiz, kişinin gelişimini sağlayan bir hayat tarzıydı. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Allah'ın dininin doğru anlaşılması için çırpınıyordu. Asıl olan gönüllere girmekti. Bin bir yola girilecekse girilmeli ama gönle yol bulunmalıydı. Gönüller ürkütülmemeliydi. Bunun yolu ise suhuletti, hılimdi, yumuşaklıktı. Birey ve topluma muhabbetle, merhametle yaklaşmaktı. Ancak şiddet tipler olurdu. Azgın kimseler, hiçbir değer tanımayan, Hakukuk hukuk tanımayan azgınlar olurdu. Onlara karşı sert ve şiddetli tavır gerekirdi. Yumuşaklık onları daha bir azgınlaştırırdı, daha bir şımartırdı. Böylece onlar daha bir bozgunculuk yaparlardı. Toplumun değerleriyle oynamak isterlerdi. Oysa hiçbir toplum kendi değerleriyle oynanmasına müsaade etmezdi. Peygamber Efendimiz sabırla, Dirayetle hareket ediyordu Çok geçmeden Abdullah bin Übey'in Gerçek yüz ortaya çıkıyor ikili oynadığı Deşifre oluyordu O zaman çevresinde kendi adamları da Ondan uzaklaşıyordu Sabır yolu Çileli yolda ısrarla Yürüme yoluydu Metanetle yürüme yoluydu Günebirlik olaylara Prim vermeme yoluydu Yolcu Yolcu yolunda gerekti benim müstelik kazasında bir hayli esir alınmıştı peygamber efendimizin gönül dünyasında bu kavmin bu toplumun dalga dalga İslam'a gelmesi vardı bütün varlığıyla efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu istiyordu gönlü bütün varlığıyla bu duyguyla doluydu haliyle esirler incitilmemeliydi insanca muamele edilmeliydi İnsani hakları gözetilmeliydi. Peygamber Efendimiz beni müstelik kabilesinin gönüllerini kazanmak için bir adım atıyordu. Kabile reisinin kızı Berre ile evleniyor ve Berre böylece özgürlüğüne kavuşuyordu. O toplumun bir anlayışı vardı. Dıştan biri bir kabileden evlenirse o kabilenin eniştesi olurdu. Şimdi Peygamber Efendimiz Beni Mustalik kabilesinin eniştesi oluyordu. Onların kalbindeki düşmanlık, soğukluk yavaş yavaş izale oluyordu. Müminler de Beni Mustaliklere daha bir muhabbetle yaklaşıyorlardı. Onlarla bir akrabalık kurulmuştu. Beni Mustalikliler belli bir süreç içinde İslam'la şerefleniyor, iman iklimine giriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Berre annemizle evlendikten sonra Berre ismini değiştiriyor, Cüveyriye koyuyordu. Berre kendini beğenen anlamındaydı. Ucup denilen kendini beğenme, kendini belli boyutlarda üstün görme gibi algıyı uyandırıyordu. Cüveyriye ise kadıncık, kızcağız anlamına geliyordu. Hazreti Cüveyriye annemiz çok oruç tutan, çok namaz kılandı. Hayatı tam bir ibadet iklimiydi. Hayırseverdi. Kendisi aç durur, yoksulları doyururdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazına giderken, Hazreti Cüveyriye annemizi tesbihat zikir üzere gördüler. Peygamber Efendimiz, kuşluk vakti haneyi saadete geldiklerinde, Hazreti Cüveyriye annemizi, Yine zikre devam ediyor buldular Ve şöyle buyurdular Annemize Ben senden sonra Üç kere Dört kelime söyledim ki Bugün sabahtan beri Senin söylediklerinle tartılsa Onlardan daha ağır gelir Dikkat et O kelimeleri sana da öğreteyim Sübhanallah adada halkihi Allah'ı yarattıkları sayısınca Tesbih ederim Sübhanallah'e rıza nefsihi, Allah'ı razı olacağı şekilde tesbih ederim. Sübhanallah'e zinete arşihi, Allah'ı arşın ağırlığınca tesbih ederim. Sübhanallah'e midade kelimatihi, Allah'ı kelimelerin adedince tesbih ederim buyurdular. İnsanı özgürleştirmek için çırpınmak gerekiyordu. İnsanı elinden kurtulmanın yorunu göstermek gerekiyordu. İnsanı, insana mahkum olmaktan, insana kulluk eder hallerden kurtulması için yüksek çaba gerekiyordu. Özgürlüğün yolunu, tutsaklıkların da yolunu ortaya koymak gerekiyordu. Beni mustalik seferinden dönerken, Ayetlere konu olan büyük bir olay yaşanıyordu. İfk olayı, iftira olayı yaşanıyordu. Hazreti Ayşe annemize iftira ediliyordu. Söz kurşun gibiydi. Hayır söz kurşundan da etkiliydi. Söz kılıç gibiydi. Hayır söz kılıçtan da keskindi. Kılıç ancak dış yüzeyde yaralar açabilirdi. Söz ise Ta kalbe saplanır, kalbi parçalardı. Bilgeler öyle diyordu, Kılıç yarası mı, dil yarası mı? Dil yarası onulmaz bir yaraydı. Hazreti Ayşe'nemiz radıyallahu anhe, Kendisine iftira atıldığını duyduğunda, Üç gece iki gün sürekli ağlamışlardı. Neredeyse ciğerleri sökülecekti. Peygamber efendimiz, bir ay boyunca insanların bu konuyu konuşmasına engel olamıyor, elemler içerisinde kıvranıyordu. Peygamber de olsa o da bir insandı. Her onurlu erkek gibi yatağına dokunulmasına tahammül edemezdi. Şüphe onun da gönlünü kemiriyor, kesin bir delil bulamadığı için de bunu söküp atamıyordu. Kullarının ızdırap çekmesine, rahman o Rahim asla razı olmuyordu. Kalplerin üzerine ağırlıkların konulmasını, kullarının böylece bunaltılmasını büyük bir zulüm olarak tanımlıyordu. Ayette bu kötülüğü çıkaranlara ve yayanlara ve sukut edenlere yaptığınız kötülüğü önemsiz sayıyordunuz buyuruluyor. Devamında ise oysa o Allah katında ağır bir suçtur diye Allah'ın indinde kulunun temiz dünyasını bulandırmanın vahim bir olay olduğu öğretiliyordu. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in elemler içinde olduğunu görüyor ve şunu söylemekten kendini alamıyor. Ayşe'yi boşa ve kurtul diyordu. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in daha fazla yıpranmamasını düşünüyor ve böyle bir çıkış yolu teklif ediyordu Hazreti Alef Efendimiz de Hazreti Ayşe annemizin tertemiz olduğunu biliyordu Ama Alef Efendimizin teklif ettiği yol sorunu çözebilir miydi? Boşanma gerçekleşmiş olsa bile problem halledilmiş olur muydu? Aslında bir yuvanın derin bir yara almasına neden olurdu İftiracılar da belli ölçüde hedefine varmış olurlardı daha kötüsü, Peygamber Efendimiz böyle bir yola girseydi, Hz. Ayşe'nemiz, masum tertemiz olduğu halde, hiçbir belge ortada olmadığı halde, boşamış olsaydı, daha sonra müminler, bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında, iftiraya uğramış mümin kadınların, yuvasının yıkılmasına yol açılmış olurdu. Böyle bir uygulama, Zalimleri şımartır, mazlumları daha açıklı durumlara, dayanılmaz durumlara düşürürdü. Ayeti i Kerime'de onu dilinize dolamıştınız. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa o Allah katında ağır bir suçtur. Diğer bir ayette, Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz buyuruyor Aile bütün kurumların kalbiydi. Kalbin teklemesi, kalbin yavaşlaması bütün bedeni tehlikeye sokardı. Hayati bir tehlike oluşurdu. Müminler bunun bilincinde olacaklardı. Aileyi sarsan, hayasızlığa yol açan tutumlara, söylemlere, yol vermemeleri, göz yummamaları, nötr davranmamaları isteniyordu. Güzelliğin, nezih bir hayatın yaygınlaşması için derin bir duyarlılık ve yüksek bir gayret gerekiyordu. Yoksa olaylara seyirci kalan toplumlar kısa bir zaman sonra tehlikenin kendilerini de kuşattığını göreceklerdi.